Ama biz hangisini biliriz abi? Sadece Fuzuli'nin yazdığını biliriz. Neden diğerleri bugüne kadar ulaşmamıştır? Çünkü çok ciddi bir sunum farkı vardır. Öyledir mi Bedir abi? Ve aynı sunum farkı bizlerin arasında da var Bedir abi. İnsanlar arasında da var. Mesela Mevla Hazretleri bir şeyi sunarken Ömer şöyle kibar sunar. Gerek yok her sözü laf ile beyana bir bakış. Bin laf eder. Bakıştan anlayana. Aynı olayı bizim Bedir abi sunarken... Hala kaş göz yapma ne diyeceksen deva. <gülüyor> Neden abi? Sunun farkı var. Abiler bu sunun farkının en kalitelisi şeytanda var. Buna cerbeze deniyor. İnsanı o kadar allıyor pulluyor hamle öyle bir sunuyor ki. Sen böyle iman okuyorsun, Kur'an okuyorsun, cevşen okuyorsun, tam kaza geliyorsun. Diyorsun ulan bundan sonra kralı gelse beni yıkamaz diyorsun. Şeytan prensesle geliyor. <gülüyor> ya senin bütün açıklarını bulabilecek bir potansiyel var. Abi bu şeytanda öyle bir cerbeze var ki. Bu cerbezesinde çok sihirli bir cümle var. Nedir biliyor musun Ömer bu cümle? Acaba Kur'an-ı Kerim bir insan kelamı olabilir mi? Acaba Kur'an bir insan yazmış olabilir mi? Ve Emre abi biliyor musun? Sadece bir sorudan dolayı birçok genç kardeşimiz sadece bu sorudan imamını yitiriyor. Ne kadar basit söyledim öyle değil mi Sayit? Halbuki sonsuz hayatımı etkileyecek bir soru sordum. Kur'an beşer kelamı olabilir mi? Olamaz mı? Abiler mantıkta sabir ve taksim denen bir metot var. Nasıl bir şey biliyor musun Tacittin? Bir olayın bütün ihtimallerini alır. Olmayacak olan ihtimallerin hepsini saftışı çıkarır abi. Elde yalnız bir tane ihtimal kalır. Bu ihtimalde doğru olmak zorunda olan ihtimaldir abi. Matematikte de buna olmayana ergi deniyor. Aynı soruyla üstad bu sabır ve taksim metoduyla şeytanla çok ateşli bir konuşma geçiriyor abi. Ve şeytan üstadı kandırmak için çok ilginç bir zaman zeminde başlıyor muhabbete. Bu Risale'nin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te hangi ayda? Nasıl bir aydır? Mübarek bir aydır ya. İnsan zekatını oğa yasaklar, ibadetlerini oğa yasaklar. Hatta 5 vakit namazı oğa yasaklar. 11. ayda kılmaz yani. <gülüyor> Ramazan-ı Şerif'te İstanbul Beyazıt Camii Şerif'inde. Nerede Taceddin? Mustafa e, Ramazan abi nasıl bir ortam? İstanbul Beyazıt yani inanılmaz bir manevi hava var. Hafızlara dinliyordum. Birden şahsını görmedim fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Ahmet hiç beşinci boy izledin mi birader? Hani böyle bir, bir yaşlı hacıdayı var bir de yanında stajyer Melek Salih var. Böyle arada bir manevi sesle gel, ban gel. <gülüyor> Urfalı o. Bağın gel. <gülüyor> Arada böyle manevi sesle konuşur Faruk abi. Bak aynı böyle bir sesle insanı cezbetmeye çalışıyor. Peki nasıl bir ortamda? Ramazan ayında. Beyazıt caminde hafızları dinlerken demek ki şeytan için zaman mekan hiç mevcut değil abi. Hiç önemi yok yani. Manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki bana der Sayit bizim konumuz ne? <Gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Sayit ya. Kur'an bir, Kur bir insan kelamı olabilir mi? Sen şu an birisi manevi bir sesle söylüyor. Sen Kur'an'ı pek ali, çok parlak görüyorsun. Bir tarafa ne muhakeme et, öyle bak. Yani tarafsızca muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et bak. Bak diyor ki abi sen Kur'an'ı çok yüze görüyorsun diyor Furkan. Sen tarafsız bak. Kur'an'ı insan tarafı gibi bak diyor. Acaba o maziyetleri, ziynetleri görecek misin dedi. Hakikaten ben de ona aldandım. Kur'an'a tarafsız yani bir insan kelamı nazarıyla baktım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki nasıl Beyazıt'ın elektrik düğmeleri çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer. Aynı böyle bir hal alıyor. Normalde günlük hayatta her daraldığında Kur'an'dan bir ayet yardıma geliyor değil mi abi? Neden? Hepsi bir hakikatin elması. Hepsi bir hakikatin mücevheri. Kardeşim üzerimde farklı farklı renkler görüyorsun değil mi? Peki şurada bütün ışıkları kapasak. Mesela gözünü bir kapar mısın? Şu an gömleğim hangi renk desem siyah diyeceksin doğru mu? Peki saatim desem yine siyah. Yani nasıl, sağ olasın açabilirsin. Nasıl bütün renkler etraf kararınca sönüyor zaman Said Nursi diyor ki ben de onun dediği gibi baktım. Yani dedim ki Kur'an bir insan kelamı olabilir mi? Beyazıt'ın elektrik düğmelerinin sönmesi gibi Kur'an'daki bütün tılsımlar bende söndü. Öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. Niye gizleniyor Sayit? Çünkü bir insan kelamı olarak bakıyor. O vakit anladım ki benim ile konuşan şeytandır. Vesveseyi görüyorsun değil mi İsvek? Kaliteye bak. Beni vartaya yani tehlikeye yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdat ettim, yardım istedim. Size çok büyük birisi darbe vurmaya çalışsa kimden yardım isterseniz en büyükten. Bediüzzaman Said Nursi de Kur'an'a gidiyor. Neden? Düşman çok sağlam aga. Bak Hazreti Adem Safiyullah'tır. Memnu bir meyveye vakti iftardan önce el uzattıran gene şeytandır ya bu kadar kaliteli bir düşmanın yanında Ali amcaya veli yengeye şuna bırak, abi bunlar asla kurtarmaz Bediüzzaman Said Nursi bunu bildiğinden bizzat Kur'an'dan yardım istiyor birden bir nur kalbime geldi Beyazıt'ın bütün elektrik ışıkları tekrar açılıyor müdafaya katı bir kuvvet verdi o vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı ve dedim tekrar konuyu özetleyelim neredeyiz abi Peki hangi aydayız? Peki birileri bir şey okuyor kim? Kur Hafızlar Kur'an okuyor. Furkan nasıl bir ortam? Ya ölür insan ya içi yıkılır. Böyle bir ortamda birden manevi bir ses geliyor Furkan. Peki Muhammed abi bu ses nasıl geliyor? Bak bura çok önemli. Kardeşim tarafsız bak insan kelamı bak insan kelamı olamaz mı? Mehmet abi nasıl ta? Efsane bak şimdi. Tekrar söylüyorum bu cümle olayı koparıyor. Tarafsızca bak insan kelamı olamaz mı? Ve dedim ey şeytan! ...tarafsızca değerlendirmek... ...iki tarafın ortasında bir vaziyettir. Çakalı görüyor musun? <gülüyor> tarafsız bak... ...insan kelamı olamaz. Böyle tarafsız olur mu abi? Bak düşün senle aramızda sorun yaşamışız. Erkan'a da diyoruz ki... ...Erkan tarafsızca bak Muhammed abi haklı olamaz mı? Böyle tarafsızca mı olur abi? Subjektif oldu şeytanı... ...Bedir abi anladın mı Vartayı? Tarafsızca bak insan kelamı olamaz mı diyordu. Üstad diyor ki... ...böyle tarafsızca bakılmaz. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakitlerinin demek abi insi şeytanlar da var demek bu cümleleri söyleyen acaba kimin borazancısı dediğiniz bir tarafane yani tarafsızca muhakeme değerlendirme ise tarafı muhali iltizamdır bir taraflık değildir muhakkaten geçici bir şekilde bir dinsizliktir <gülüyor> Bedirhan cümledeki tehlikeyi görüyor musun dinini sonsuz hayatını elinden alıyor çünkü Kur'an'a kelamı beşer diye bakmak ve öyle muhakeme etmek şıkkı muhalifi esas tutmaktır. Batılı iltizamdır. Yani hakikati değil batılı gerektirir. Tarafsızca değerlendirmek değildir. Nasıl olur izet tarafsızca değerlendirmek? Ortada bakmakla olur değil mi? Halbuki şeytan ne diyor bize Ömer? Tarafsız bak insan kelamı gibi bak diyor. Bak ilk varta belki batıla tarafkirliktir ve şeytan ondan sonra Cebrail Aleyhisselam'dan abdest almayı öğrenip namaza başladı. Yok <gülüyor> <gülüyor> Yo, öyle ya. <gülüyor> devam. Yardırıyor ya. <gülüyor> Nerede? Öyleyse. Ve şeytan devam ediyor. Öyleyse. Ne Allah'ın kelamı ne de beşer kelamı deme ortada bak. Ya muameleye bak Erkan ya. Bu sefer de diyor ki. Tamam haklısın diyor. Benim açımı yakaladın diyor. Bu sefer de ne insan kelamı olarak bak. Ne Allah kelamı olarak bak diyor. Hadi gel şimdi ortada bakalım diyor. Hamdi görüyor musun ya? Biz diye bu kadar çalışmıyoruz ha. O da olmaz. Üstad geliyor, hazır ol. Çünkü, çok önemli abi. Münazayün fıh bir mal bulunsa, yani tartışmalı bir mal bulunsa, eğer iki müddehi birbirine yakın ise ve kurbiyeti mekan, mekanda yakınlık varsa, o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde, veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak hangisi ispat etse o alır. Bak şimdi Muhammed abi yüzlüğümle tartışmaya giriyoruz abi. Sen diyorsun ki benim, ben diyorum ki benim. Mekanlarımız yakın mı? Birbirimize yakınız değil mi abi? Abi ya bunu ortaya bırakırız, kim ispat ederse. Mesela sen diyorsun ki kardeşim içine bak ben gümüşle adımı kazıttım. Ben diyorum olur mu gel gümüşçüye gidelim. Kim ispat ederse o alır. Ya da yakınsa ne yaparız abi? İkimizin de elini ortaya koyarız. O şekilde hallederiz. Doğru mu abi? Ama devamı ilginç. Eğer o iki mütteti birbirine gayet uzak ise, biri Meşrık'ta yani doğuda, biri mağripte yani batıda ise, o vakit kaydeten sahihüllet yani eğer kimin elinde ise, kim ise onun elinde bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakmak kabil değildir. Düşünmek ismet. Sen bana Urfa Suruç'tan arıyorsun. Mehmet diye. <gülüyor> ne oldu İsmet diyorum. Mehmet sendeki o Porsche var ya diyorsun. E İsmet o Porsche benimdir diye iddia ediyor. Şimdi Erkan İsmet böyle bir iddiada bulunsa ben de iddiaya iddiayla karşılık versem desem ki hayır kardeşim benim. İsmet diyor benim hayır benim. Mesafe uzak mı abi? Mesafe uzak. Ne yapalım? Porsche'nin anahtarını kaldırmam mı bırakalım? Hangisi saklıysa öyle olsun diye. Hayır. Nasıl olur Hasan? Sahi kiminse o an Porsche kimde? Benim elimde. O zaman sen davanı ispat edene kadar bende kalmak zorunda. Şeytan ne diyordu? Ortada bak. Ortada bakılamaz. Çünkü mekandan münezzeh bir uzaklık varsa peki Kur'an sahipliği kimin elinde? Allah'ın. O zaman Allah kelamı olarak bakmak aklın gereğidir. Anlaşılıyor mu abi? Bak çok ince vartalara bak. İşte Kur'an kıymetli bir maldır. Beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa o iki taraf o kadar belki hadsiz birbirinden uzaktır. İşte Seradan Süreyya'ya kadar birbirinden uzak o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Niye mümkün değil ismet? Mesafemiz çok uzak. Bir de mal nasıl bir mal? Kıymetli bir mal. Ne yapacaksın yani yolda kaldırma bırakacaksın malı? Olmaz. Kimde kalması uygun? Bende niye? Sahibülyet. Yani o anki elinde burunduran kişi kim? Benim. Peki Kur'an kimin elinde? Sahibül yetkimde? Allah. Allah. Bak şeytan bu sefer diyor ki ortada bak. Ortada olur muymuş Murat abi? Olmaz. Çünkü mekan uzak. Ve Kur'an sahibül yetliği Cenab-ı Allah'ın elinde. Mehmet abi vartaları görüyor musun ya? Ya silsile silsile geliyor. Hem ortası yoktur. Bu işin ortası da yok. Çünkü vücut ve Adem gibi ve maku zeyn gibi iki zıttır ortası olamaz İsmet varlık ve yokluk bardak şu an var değil mi abi peki ikinci bardak var mı yok varlıkla yokluğun ortası bir şey söyleyebilir misiniz abi yok abi değil mi aynı bu meselenin de ortası olamaz bu kadar kat'i bir kaide öyleyse Kur'an için sahibülyet tarafı ilahidir Öyleyse onun elinden kabul edilip öylece delali ispata bakılacak. Eğer onun elinden kabul ettiğin anda Beyazıt'ın bütün elektrik ışıkları yanar ve Kur'an bütün mücevherat bütün kıymetiyle aynen de sana öyle açılır. Eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün bürhanları birer birer çülütse elini ona uzatabilir. Yoksa uzatamaz. Yani şeytanın ne yapması gerekiyor biliyor musun abi? Kur'an'ın hak kitap olduğuna kaç tane delil var? Kainattaki zerre atom adedince. Ben buraya kainattaki zerre atom adedince bir tane portre çaksam. O portreye sahip olmak isteyen bütün mıhları teker teker sökmek zorunda. Doğru mu nedir abi? Şeytanın yapması gereken Kur'an'daki zerre atom adedince. Bütün delilleri ve ispatları hepsini çürütebilmek. İsmet böyle bir şeyin imkanı var mı? Üstad da diyor. Heyhat! Cümleye bak. Binler berahini katiyenin muhlarıyla arş ağzama azama çıkılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün o muhları söküp o direkleri kesip onu düşürebilir. Mümkün var mı Faruk abi bir şöyle bir şey? Bedir abi şeytan durur mu? İmkanı var mı? Evet abi durur mu şeytan? Durmaz ve devam ediyor. Şeytan döndü ve dedi ki abi bak bu bahsettiğim olay üniversitedeki kardeşlerim ve abilerim daha iyi bilir. Özellikle öyle camialarda birçok insanın imanının sönmesine vesile oluyor. Özellikle ve özellikle sadece saf meal okuyanlarda bu vesvese inanılmaz geliyor. Neden? Çünkü saf meal Kur'an'ın kendisi değildir. O yüzden de Kur'an'daki birçok sır, birçok nurlu mücevherat bir mealde gözükmediğinden abi Öyle kardeşlerimiz bu vesveselere hat safhada düşüyor. Şeytan döndü ve dedi. Abi görüyor musun? Nasıl bir dava ehli? Peki biz de kendi davamızın bu kadar ehli miyiz? He Hamdi? Şeytanın çürütmeye çalıştığı kadar biz de ispatlamaya çalışıyor muyuz acaba? Çalışmıyorsak belki bir şeytan kadar bile de samimi olmayabiliriz kardeşim. Çok korkutucu ve acı bir olay. Şeytan döndü ve dedi. Kur'an beşer kelamına benziyor. Onların muhaberesi, konuşması tarzındadır. Demek beşer kelamıdır. Öyle değil mi Erkan? Kur'an'da mesela ve İbrahim Rabbine dedi. Rabbi biz Musa'ya dedik. Öyle değil mi abi? Bakıyorsun yani beşer kelamı gibi. Eğer Allah'ın kelamı olsa ona yakışacak. Her cihette, her külahada bir tarzda olacaktı. Onun sanatı nasıl bir beşer sanatına benzemiyor kelamı da benzememeli. Abi Rabbimin bir tane sanatını bir beşer yapabilir miyim? Mesela bir sineği ele alalım abi. Sizi chimmalı sinek gördünüz mü? Çinler bile yapamıyor düşün. Çinlerde yapamıyorsa böyle bir şey yapmanın mümkünatı yok. Ben eskiden sivri sinek gördüğümde abi çat diye yapıştırdım hemen. Neremde görsem abi. Daha sonra bir baktım. Sivrisinek benim onu gündüz avlamama müsaade etmeyeceğinden gece benim kan damarımdaki sıcaklık farkıyla damarlarımı bulabilmek için ısı reseptörüne sahipmiş. Hangi fabrikadan aldı bilmiyoruz. Ve aynı sinek kan damarımı bulurken tam iğneyi sokacak kılıfını çıkarıyor hangi terzi dikti onu da bilmiyoruz tam abi benden beslenecek ama bir problem var benim kanım ne olur pıhtılaşır yani katılaşır sivrisinek tacettin öyle bir enzim salgılıyor ki benim kaşıntı yapan enzim kanın pıhtılaşmasını engelliyor o enzimi de hangi kimya burada yapıyordu onu da bilmiyoruz ve bu şekilde sivrisinek beslenip uçup gidiyor o günden sonra ne zaman bir sinek görsem <gülüyor> sadece o şey böyle <gülüyor> yok öyle şey yapıştırdım abi <gülüyor> Ya böyle bir sanatlı eser var mı? Şeytan da diyor ki senin Rabbinin bir sineğini bile benzerini yapabilecek var mı Baran? Yok. O zaman kelamı da benzeri olmaması lazım diyor. Nasıl var ta? Nasıl? Efsane ya. Adama bak. Cevaben dedim. Adam dedim de belki bilemiyorum. Cevaben dedim. Nasıl ki peygamberimiz mucizatından ve hasaisinden başka Efal fiilleri Ve ahval Ve etvarından yani tavırlarından Beşeriyette kalıp değil mi? Efendimizin tavırları bizlerin çok Anlayabileceği tarzda beşer tarzında Beşer gibi Adeti ilahiyeye ve emaviri düzeltiyorum Evamiri tekviniyeye Münkat ve muti olmuş O da soğuk çeker Efendimiz de soğuk olunca üşütür Elem çeker acı çeker Ve hakeza bize benziyor yani değil mi Muhammed abi halleri? Her bir ahval ve etvarında harikulade bir vaziyet verilmemiş. Bak verilmiyor her bir halde. Niye verilmiyor abi? Ya her bir halde verilse nasıl sünnete ittiba edeceksin? Düşünsene böyle sürekli Efendimiz Aleyhisselam uçuyor kaç ayı ikiye yarıyor, ağacı çağırıyor. Efendimiz bir sünnetini yapsana. Ağaç gel. <gülüyor> Yapamazsın ki. Nasıl yapacaksın? Ama ne yapıyor abi? Bizim gibi bakıyorsun yemeğineyle başlıyor? Tuzla başlıyor. ...sağ elini kullanıyor, oturarak su içiyor. Daha sonra ayağını kıvırıyor ki... ...midesinin üçte biri sıkışsın diye. Üçte birini hava, üçte birini yemek, üçte birini suyla dolduruyor. Yani bunları yapabiliriz değil mi biz Bedirhan? Uyuduğumuzda sağ tarafımızda yatabiliriz. Yani bir uyanmadı, uyanma halimizde, abdest halimiz nasıl aldığımızı ondan yapabiliriz. Ama bütün halleri, mesela Efendimiz şöyle yaptı. Da, Yağmur, sel hale gelip abdest salsa. Gürüp <gülüyor> <Gülüp> gürüp gezeriz. <gülüyor> yani abdest bile alamayız. Peki neden Efendimizin bütün halleri bizim hallerimize benziyor? Bütün değil. Biz, ta ki ümmetine fiilleriyle imam olsun, tavırlarıyla rehber olsun, umum hareketleriyle ders versin. Eğer her tavrında harikulade olsaydı bizzat her cihette imam olamazdı. Herkese mürşidi mutlak olamazdı. Bütün halleliyle rahmeten lil alemin olamazdı. Aynen öyle de. Bak şimdi bağlamaya bak mükemmel. Aynen öyle de. Kur'an-ı Hakim ehli şuura imamdır. Yani kimlere abi? Şuurlulara, bilinçlilere. O zaman benim bilincime hitap etmesi lazım mı abi? Evet. Cinlere ve insanlara mürşittir. Ehli kemale rehberdir. Ehli hakikate, hakikate eline muallim, öğretmen ve hocadır. Öyleyse beşerin konuşması... Ve üslubu tarzında olmak zaruri bir gerekliliktir. Ve katidir. Çünkü in ve cins münacatını dualarını ondan alıyor. Duasını ondan öğreniyor. Eğer öbür türlü olsa biz Rabbimize nasıl yakaracağımızı bilebilir miyiz? Hangi ibadetleri yapmamız gerektiğini bilebilir miyiz? Mesela Bedir abi. Senin şu an çocukta kan uyuşmazlığı var. Doğru mu abi gelecek bebekte? Bak düşün. Doktora gidiyorsun hanımı da almışsın. Doktora diyorsun ki doktor bey bizde ne var? Elitroplastolis tetalis var. <gülüyor> Vay Allah razı. Ne yaparsın abi? Çocuk ölür ya. Peki ne demek abi elitroplastolis tetalis? kan düşmanlığı demek. Doktor. Şöyle diyebilir misin? Ya sen hiç benim gibi konuşuyorsun. Sen doktor olamazsın. Hayır. Sen anlayabilesin diye. Senin haline ne yapıyor abi? Tenezzül ediyor. Peki Cenab-ı Allah'ın bütün kelamı. Böyle hep mucizelerle dolu olsa ve biz anlayamasak. Nasıl uygulayacağız abi? Ya da Faruk abi eczaneye geldik abi. Eczanede bir tane rahatsızlığımız var. Faruk abi eczane sektöründe. Sana soruyoruz. Sen böyle bilimsel bilimsel yardırıyorsun bize. Yok işte şu ilaçtan bu atomundan böyle Ya benim babam bana ne olmuş? E kardeş kuluncum var. E ne yaptın abi? Tenezzül ettin benim halime. Peki Kur'an'ın kelamı neden anlayabileceğimiz tarzda? E bize emir veren bir kitap. Anlayamayacağımız tarzda olsa ne kadar abes olur öyle değil mi İzzet? Peki Cenab-ı Allah ne yapıyor abi? Bizim halimize inip tenezzül ediyor. Mesailini onun nisanıyla zikrediyor. Edebi muaşeretini ondan taallüm ediyor ve hakeza. Herkes onu merci yapıyor. Öyleyse Hz. Musa Aleyhisselam'ın tur Sina'da işittiği kelamullah tarzında olsaydı. Nasıldı Muhammed abi o kelamullah? Dağlar yerinden oynadı ya. Bütün kelamlar öyle olsaydı beşer bunu dinlemekte, işitmekte tahammül edemezdi bırak sana gelmiş emirleri böyle bir şeyi tahammül edemezsin ve merci edemezdi neden abi bak Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir e, sanat eseri güneş 20 milyon santigrat derecede yarattığı eser böyleyse kelamı nasıl olur acaba sen önce bir güneşe sarıl ondan sonra kelamını dinle nasıl olur abi yani herhalde hayat, hayatta ve hayatta kalamayız abi Hazreti Musa gibi bir ulum azim ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiştir. Konuyu özetleyelim abi. Şeytan çok büyük bir vartayla giriyor. Başta diyor ki kardeşim tarafsız bak Kur'an bir insan kelamı olamaz mı? Üstad diyor ki tarafsız bakmak böyle olmaz diyor. Tarafsız bakmak ortada bakmak da olur diyor. Ve şeytan devam ediyor abi. O zaman diyor ortada bak diyor. Üstad diyor ki ortada bakılamaz. Eğer ortada kıymetli bir mal varsa... Ve mesafe uzunsa sahihüllet kimin elindeyse onun elinde bakılması lazım diyor. Şeytan durur mu? Durmaz devam ediyor. Diyor ki bu sefer de o zaman neden kelamullah yani Kur'an'daki kelamlar gayet bizim anlayacağımız tarzda olmuş. Allah'ın her şeyi kudretsiz, her şeyi mükemmel mucizelerle dolu kelamı da böyle olmak zorundaydı diyor ve onu da Üstad Bediüzzaman zaman çürütüyor. Ama şeytan durmuyor abi. Şeytanın daha çok vartası var. Bu vartalara düşmemek için. Evet abi beni, ben futboldan çok anlamam biliyor musun abi? Ve arkadaşlarım da hep benim futboldan anlamadığımı bilirler. Halbuki abi ben futboldan işime yarayacak kadar anlıyorum. Mesela benim için en büyük derbi, şeytanla göz göze geldiğim andır abi. Siz de bu derbide, bu şeytandan bu golü yemek istemiyorsanız, 15. sözün zeylinde bu meselenin daha devamı var. filmi sonu çok heyecanlı abi. Bruce Willis ölüyor filmin sonunda. <gülüyor> filmin sonunu okumanızı, bakmanızı ben öneririm abiler. Allah rızası için El Fatiha. Thank you.